Neali. Yahudiler, kalplerimiz perdelidir dediler. Aksine inkarları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. Onlara Allah katından ellerindekini Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, işte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an kendilerine ulaşınca, onu inkar ettiler. Allah'ın laneti, böyle inkarcılarıdır. Allah'ın kullarından dilediğine, peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için, Allah'ın indirdiğini, Kur'an'ı da inkar karşılığında, kendilerini harcamaları, ne kötü şeydir. Böylece, onlar gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için, alçaltıcı bir azap vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine iman edin denilince biz sadece bize indirilene inanırız derler. Ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. Resulüm, onlara şayetsiz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz deyiver. Tefsiri 88 Medine Yahudileri Hz. Peygamber'in davetine karşı kalplerimiz perdelidir. Yani senin söylediklerinden bir şey anlamıyoruz. Söylediklerin aklımıza yatmıyor veya kendi dinimize o kadar bağlıyız ki bizi inancımızdan uzaklaştıracak hiçbir sözü üzerinde düşünmeye değer bile görmeyiz, hemen reddederiz diyerek olumsuz karşılık veriyorlardı. Yüce Allah ise onların bu duyarsızlığının asıl sebebinin tabiatlarında böyle bir kavrama ve anlama kıtlığı bulunması, veya dinlerine bağlılıkları olmadığını, tam tersine öteden beri peygamberleri ve onlara indirilen ilahi hakikatleri inkar etmeleri, böylece inkarcılığın kendilerinde adeta bir alışkanlık ve huy halini alması yüzünden Allah'ın rahmetinden mahrum kaldıkları için, bu şekilde Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği ilahi hakikatlere karşı ...kapalı hale geldiklerini belirtmektedir. 89. Medine'deki Yahudiler yakında yeni bir peygamber geleceğini, Tevrat'ı tasdik eden yani tevhid ve diğer temel itikat konularıyla dinin asli hedeflerinde Tevrat'la uyuşan, ayrıca... Tevrat'ın son peygamberle ilgili müjdesini doğrulayan yeni bir kitap indirileceğini biliyor, bu peygamberin ve getirdiği kitabın tevhidi yeniden hakim kılarak, Yahudiliğin de düşmanı olan putperestliği ortadan kaldıracağına, böylece Musa'nın dinini yeniden güçlendireceğine ve bu surette kendilerinin de Medine müşrikleri karşısında üstün duruma geçeceklerine inanıyorlardı. Yahudiler, Evs ve Hazreç adlı Medineli Arap kabileleriyle savaşıp yenildiklerinde, onlara, sizinle asıl beklediğimiz peygamber gelince hesaplaşacağız ve o zaman sizi yeneceğiz derlerdi. İşte bekledikleri peygamber ve kitap geldiğine göre, onu Araplardan önce kendilerinin kabul etmeleri gerekirdi. Fakat onlar inkar ettiler. Çünkü bu peygamber, Unuduklarının aksine İsrail oğullarından değil, Araplar arasından gönderilmişti. 90. Hazreti Muhammed'in hak peygamber, Kur'an'ın hak kitap olduğunu bile bile, Allah'ın dilediği kavimden dilediği kuluna kitap indirip peygamberlik ihsan etmesini, gönül rızasıyla kabullenip iman etmek gerekirken inkar yolunu seçmek bütün kötülüklerin en fenasıdır ve Yahudiler ırkçılık ve benlik gururuna kapılarak bu kötülüğü işlemekle gerçekte benliklerini kaybetmişler, kendilerini boşa harcamışlar, mümin olmanın şerefinden yoksun kalmışlardır. Böylece onlar esasen Musa'nın dinini canlarının istediği gibi yorumlayıp sapmaları yüzünden uğradıkları ilahi gazaba, bu kez de Hz. Muhammed ve Kur'an karşısındaki olumsuz tutumlarıyla maruz kalmışlar, alçaltıcı bir cezaya müstahak olmuşlardır. 91. Vahyin kime indirildiği değil, kimin tarafından indirildiği önemlidir. Nitekim ayette, Muhammed'e indirilene inanın yerine Allah'ın indirdiğine inanın buyrularak bu gerçeğe işaret buyrulmuştur. Oysa Yahudiler, biz sadece bize indirilene inanırız demekle gerçeğin peşinde olmadıklarını, İsrail ırkçılığını, ilahi vahyin de üstünde tuttuklarını ortaya koymuşlar. Tevrat'tan sonra indirilen Kur'an'da hak kitap olduğu ve esasen asıl Tevrat'taki ezeli, ebedi, değişmez gerçekleri de onayladığı halde, sözde kendi dinlerinde kararlı olduklarını ileri sürerek onu inkar etmişlerdir. Gerçekte daha önce atalarının kendi içlerinden gönderilmiş bazı peygamberleri öldürmeleri, bu toplumun kendi dinlerine bağlılıklarında da, samimi olmadıklarını göstermektedir. Bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Kur'an'ın aydınlık ikliminde devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.